Bu program Açık Radyo dinleyicisi Rıfat Turhan tarafından desteklenmiştir. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa bir Erzurum türküsüyle başlayacağız. Daha önce sözlü olarak hiç bu programda çalmadık bu türküyü. Raci Alkır, Mükerrem Kemertaş ve Suat Işıklı'dan Nida Tüfekçi derlemiş bu türküyü. Yine Erzurum yöresinden sözleri aynı olan ama müziği farklı olan bir türkü var. İsmi de aynı. Fakat onu Cemil Demir Sipahi derlemiş. Biz bugün az önce künyesini aktardığım türküyü dinleyeceğiz. Hemen hemen herkes tarafından bilinen meşhur bir türkü bu. Bengi Bağlama Üçlüsü'nün Yeni Gelenek isimli 20. yıl özel albümünden dinliyoruz. Tutam Yar Elinden Tutam. Dinlediğimiz bu türkünün burada okunmayan bir kıtası daha var. Başka icralarda da okunmuyor. Ben onu aktarmak istiyorum sizlere kısaca. Kıta şöyle. Birin bilir, birin bilmez. Bu dünya kimseye kalmaz. Yar ismini desem olmaz. Düşer dillere, dillere. Ve türküden fark ettiğiniz üzere emrah dendi son kıtada. Fakat ben bu halk edebiyatımızdaki emrahlarla ilgili kısaca bir şeyler aktarmak istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere daha ziyade Erzurumlu Emrah tanınıyor ve biliyor, biliniyor. Fakat benim son yıllarda yaptığım okumalardan öğrendiğime göre Ercişli Emrah da çok hatırı sayılır bir sas şairiymiş. Hem de yanlış hatırlamıyorsam Erzurumlu Emrah'tan 100-150 yıl kadar önce yaşamış. Birçok şiirinin yani Ercişli Emrah'ın birçok şiirinin Erzurumlu Emrah'a isnat edildiği söyleniyor. Şimdi Dinlediğimiz Türkünün sözlerini örneğin Köprülü Zade Mehmet Fuat'ın 19. asır sas şairlerinden Erzurumlu Emrah isimli kitabında bulabiliyorsunuz. Erzurumlu Emrah'a isnat edilmiş Evkaf Matbaasında 1929'da basılmış bu kitap. Daha yeni bir kitapta Orhan Ural'ın Hürriyet Yayınlarından 1976 yılında basılmış bir kitabı Dostelinden gelen turna Erzurumlu Emrah. Burada da bu şiir. Erzurumlu Emrah'a ısnat edilmiş birçok antolojide de olduğu gibi. Ama Ahmet Poyrazoğlu'nun Talan Olmuş Miras Ercişli Aşık Emrah isimli bir kitabı var. Eminönü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yayınlarından çıkmış. O kitabın 162. sayfasında bu şiirin aslında Ercişli Emrah'a ait olduğu iddia ediliyor. Ben bu konularla ilgili birkaç tane de makale buldum. İlerleyen aylarda Erzurumlu ve Ercişli Emrah'la ilgili de bir program yapmak istiyorum. Ee, ve bir şey daha ekleyerek bitirmek istiyorum konuya. Ee, bir uzmandan, bir edebiyat profesöründen şunu duymuştum. Erzurumlu Emrah'a sadece Erciş'le Emrah'ın şiirleri değil, kendi öğrencilerinin de şiirleri atfedilmiştir e, demişti büyük bir ihtimalle. Örneğin Tokatlı Nuri'nin bazı şiirlerinin Erzurum'la Emrah'a atfedildiğini e, tahmin ediyoruz diyor uzmanlar. Bunlar tabii... Çetrefilli konular Ben yargıda bulunmak istemedim Sadece çok fazla dile getirilen Konular olmadığından Sizlerle paylaşmak istedim Şimdi sırada Beyhan Aksoy'un Türkülerle Bahar Geldi isimli albümünden Bir Mardin türküsü var Bedri Orcan'dan Muzaffer Sarı Sözen Derlemiş Ölçüsü 18'lik usulü ise 2-3-2-3 Bahar Geldi Gül Açtı Mmm. Dinlediğimiz türkünün de burada okunmayan bir kıtası var. O da şöyle. Seher'in vakti geçti, sinemi yaktı geçti, hazırlanmış gitmelere güzelim baktı geçti şeklinde. Şimdi sırada bir Diyarbakır türküsü var. Celal Güzel Sesten Ahmet Yamacı derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Ve Anatolia Müzik Topluluğu'nun Mavi Yüzük isimli albümünden dinleyeceğiz. İsmail Küpeli yorumluyor. Fincanın etrafı yeşil. Oh Yine Anatolia Müzik Topluluğu'nun Mavi Yüzük isimli albümünden ama bu sefer Haydar Yağmur'un yorumundan bir Diyarbakır türküsü dinleyeceğiz. Kaynak Kişi yine Celal Güzel Ses ama derleyen bu sefer Muzaffer Sarı Sözen. Bu türkünün de ölçüsü 18'lik. Usul ise değişiyor. 2-3-2-3 ve 3-2-2-3 usulleri kullanılmış. Ben biraz notalara baktım, türküyü e, biraz çalmaya çalıştım Usul tuttum Ve tek bir usulle yazılabilir mi acaba diye düşündüm bu türkü Fakat gerçekten de türkünün öyle bir doğası ve hissi var ki 2-3-2-3 olması gereken yerde Esi başta farklı da alsanız Hep usul değişmek zorunda kalıyor Bu da bu türkünün müzikal olarak enteresan yanlarından biri olsa gerek Önceki programlarda da birçok kez dinlemiştik bu sefer farklı bir yorumdan dinliyoruz. Bahçede Yeşil Hıyar bu icra eden Haydar Yağmur burada Celal Güzel Ses'in söylediği gibi bahçede yeşil hıyar şeklinde söylemeyi tercih etmiş. TRT repertuarında ise bahçede yeşil çınar olarak kayıtlı bu türkü. Bir de sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum kısaca bu türküyle ilgili. Ne zaman dinlesem bu Diyarbakır türküsünü aklıma İbn Hazm'ın Güvercin Gerdanlı isimli kitabı geliyor. Bu kitap e, aşka dair yazılmış olan bir kitap. Ve orada İbn Hazm her zeki insanın aniden yakalayabileceği, anlayışlı kişilerin keşfedebileceği belirtileri vardır aşkın diyor. Ele aldığı birçok konuyu okuduğunuzda e, o günden bugüne hemen hemen hiçbir şey değişmediğini fark ediyorsunuz. Yani elbette değişenler var özellikle dış görünüş itibariyle ama temelde olan şeyler değişmemiş hiç. E, özellikle ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar dizeleriyle sen Bana Yar Olmazsın Yüzüme Gülme Bari dizeleri. Doğrudan İbni Hazm'ın bu kitabını hatırlatıyor bana. Mahmut Kanık tarafından çevrilmiş ve insan yayınları tarafından yayınlanmış. Dileyen dinleyiciler kitaba bakabilirler, bakmadılarsa önceden. Bir de güvercin gerdanlığı da güvercinlerin boyunlarında bulunan farklı renkteki tüyleri ifade ediyormuş. Bizim literatürümüzde de boyuna geçen aşk zincirini ifade edermiş. Biri daha hiç çıkmazmış o zincir. Aslında sizlerle paylaşacaklarım sadece bu kadardı ama o kitaptan bir cümle daha aktarmak istiyorum 39. sayfadan. Şöyle söylemiş İbn Hazm. Yine bir insan ancak sevdiği nesneden başkasına söyleyemeyecek şeylere sahip olduğunda onun aşık olduğunu anlarız. Aslında bu ifade şiirin de tanımı olarak kullanılabilir diye düşündüm ben. Okuduğumda çok Heyecanlandığımdan sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada yine bir Diyarbakır türküsü var. Daha doğrusu bir uzun hava bu. Celal Güzel Ses kaynak kişi yine. Derleyen TRT Müzik Dairesi ve Ender'in Ezim Ezim isimli albümünden dinliyoruz. Baba bugün dağda duman yeri var. Oh <laughs> Baba bugün Bu dinlediğimiz türkünün iki dizesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Baba bugün çöz göğsün düğmesini, sende güman yeri var dizeleri bunlar. Üzerine yorum yapmayacağım. E, sadece dikkatinizi çekmek istedim. Hem batini hem zahiri zahiri anlamlarıyla düşünülebilir bu düzeler. Ve bence çok önemliler. Şimdi sırada yine bir Diyarbakır türküsü var. Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Grup Kibele'nin Bereket isimli albümünden dinleyeceğiz. Ama ondan önce ben kısaca Kibele ve Bereket ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Kibele kökeni Anadolu'da olmakla birlikte Asya'ya ve Akdeniz Havzası'nın diğer bölgelerine de yayılmış olan bir ana tanrıça. Onunla ilgili mitler diğer bölgelere de yayılmış Anadolu'dan. Doğayı, canlılığı, bereketi ve bolluğu simgeliyor. Dolayısıyla grubun adının Kibele olarak seçilmesi bence çok isabetli. Çünkü bir halk müziği albümü bu, Anadolu'yla ilgili yani. Albümün isminin ise Bereket olarak seçilmesi yine çok isabetli. Maalesef halk müziği reyonlarında gördüğümüz albüm isimleri affınıza sığınarak söyleyeceğim. Genelde rezalet ve berbat olduğu için bu gibi isabetli seçimleri ee, çok önemsiyorum ben, o yüzden üzerinde durmak istedim. Şimdi Grup Kibelenin yorumuyla dinliyoruz. Bir ceket isterem, kolu dar ola. bana been there. He said Sırada iki tane TRT kaydı var. Bunlardan ilkini Celal Bakar'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bu da bir Diyarbakır türküsü. Diyarbakır türküleri üst üste gelmiş. Bunu e, kasıtlı yapmadım. Çağrışımla olsa gerek. Birbiri ardına geldiler. İzzet Altınmeşe'den alınmış olan bir türkü bu. Severek dinliyorum ben. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Çağırdım ben o yana. <gülüyor> Öz oldu insafsız bu yara bak da ben kara yazılı Altyazı Cinaslı manilere bildiğiniz üzere hoyrat deniyor halk edebiyatında. Uzun hava şeklinde okununca da gene hoyrat adını alıyor. Ama sadece uzun hava formunda olan hoyratlarda değil bu gibi türkülerde de cinaslar çok kullanılıyor. Örneğin fark etmiş olacağınız üzere çağırdım ben o yana, yar uykudan o yana bir cinas taşıyor. Bir de özellikle ikinci kıta çok güzel. Sizlere tekrar aktarmak istiyorum dikkatinizi çekmek için. Yara bak, bu yara bak, insafsız bu yara bak, ciğerim göz göz oldu, insafsız bu yara bak. Buradaki cinas gerçekten çok başarılı olmuş. Ee, üzerine 8-10 farklı yorum yapılabilir. Tam Bütünüyle bir açık yapıt olduğunu düşünüyorum naçizane. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bir Gaziantep türküsü var sırada. Cuma Pamuk'tan Nida Tüfekçi derlemiş. Garip ayağında olan bir türkü bu. Ve Hakan Ünal'ın yorumuyla dinliyoruz. Bağa girdim üzüme. Oh. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta ilk türküyü Tenekeci Mahmut Güzelgöz'ün yorumuyla dinleyeceğiz. Kalandan çıkan Rufalı Tenekeci Mahmut Güzelgöz isimli albümden dinletiyorum sizlere. Haydi Gidah Mersin'e. Son olarak Enver Demirbağ'ın yorumundan dinleyeceğimiz bir divan var şimdi sırada. Harput Divanı olarak biliniyor bu eser. Biz bir buçuk iki yıl önce Enver Demirbağ ve Paşa Demirbağ'ın çıkarttığı Harput Ezgileri isimli albümden yine Enver Demirbağ'ın yorumuyla dinlemiştik bu divanı. Oradaki icra çok daha uzun ve bence çok daha keyifli bir icra. Buradaki de çok güzel olmasına rağmen... Şimdi Enver Demirbağ'ın Karmı Yağmış Şu Harput'un Başına isimli albümünün ilk CD'sinden dinleyeceğiz. Orada Harput Divanı olarak değil Ben Şehidi Badeyim ismiyle not edilmiş. Bu şiir, şair Rıfat'a ait. Dinlerken anlaması biraz zor oluyor. O yüzden ben sözlerini sizlere okumak istiyorum. İlk defa dinleyen dinleyiciler varsa aşina olamayabilirler sözlere diye. Bu Divanın sözlerini ben İshak Sungurluoğlu'nun hazırladığı Harput Yollarında isimli dört cittik çalışmanın üçüncü cildinden aldım. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı yayınları tarafından çıkarılmış İstanbul 1961 basımı, Gazel 61'in daha doğrusu Divan 61. sayfada. <gülüyor> Bütün divanı okumak istiyorum. Ben şehidi badeyem, dostlar beni yad eyleyin. Türbemi meyhane enkazı ile dünyada eyleyin. Gaslonunmaz ma ile gerçi şehidan vega yıkayın meyle beni bir mezhep icade ileyin. Kabrime kandil için bir köhne sagar vakf eyleyin. Şûleyi narı arakle ruhumu şâd eyleyin. Neyle meyle ile bir alay mahbub ile her dem gelin. Bezmi cem aynını kabrimde muta eyleyin. Yadiyar olsun bu nazmım, evliyâ-i Per açup gitti rıfat, ardınca feryat eleyin <gülüyor> Pardon. Şimdi Enver Demirbağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Ben şehid İbadeyim, Bade'yim. Diğer ismiyle Harput Divanı. Bu arada bu hafta da programı sonuna geldik. Destekçimiz yine Rıfat Turhanmış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Oh. Den şehidin dilden dile titreşimler. Brezilya'dan sunan Emre Dağtaşoğlu. Bu program açık radyo dinleyicisi Refat Durhan tarafından desteklenmiştir.